Bismillahirrahmanirrahim. Ee, namazda Cuma Suresini okumuştuk. Bugün Cuma günü diye. Cuma Suresini okumuştuk. Efendim Cuma Suresinden bazı ayetlerin izahını yaparak sizin istediğiniz şekilde zamanımızı sohbetle değerlendirmiş olmak istiyorum. başında Allahu Teala Hazretleri bize esrar bir şeyi bildiriyor bu surenin başında. Esrarlı, acayip bir şeyi bildiriyor. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yücebihu lillahi ma fi's semawati ve ma fi'l ardil melikil kuttusil azizil hakim. Göklerde, yerde ne kadar varlık varsa her şey Ne yeri tam biliyoruz, ne gökleri tam biliyoruz. Görünen varlıklar var, görünmeyen varlıklar var. Bizim duygularımızın algıladığı varlıklar var, algılayamadıkları var. Mesela radyo dalgalarını biz algılayamıyoruz da aletler algılıyor. Ama yani bizim her duyduğumuz şey tamam da, duymadıklarımız yok mu, duymadıklarımız da var. Bizim her gördüğümüz tamam da görmediklerimiz yok mu, görmediklerimiz de var. Mesela bir havanın Alıyorlar adamlar, mikroskop denilen çok büyütüp de gören aletlerin altında, işini inceliyorlar, şöyle bir parmak ucu kadar havada 5 milyon mikrof var diye sayıyorlar. Hiç onları görmüyoruz. Yani bir sürü mahluk var yani. Bir de melekler dediğimiz, cinler dediğimiz mahluklar var. Onları da görmüyoruz. Görünmeyen var. Göklerde ve yerlerde ne kadar mahluk varsa, ne kadar yaratık varsa, her şey göklerde ve yerde olan her şey Allah'a tesbih ediyor diyor ayet-i kerime. Hepsi Sübhanallah diyor. Hepsi Allahu Teala Hazretlerinin kudretini anlatıyor. Hepsi Allahu Teala Hazretlerinin şanının ne kadar muazzam olduğunu, muhteşem olduğunu anlatıyormuş. Söylüyormuş. Hepsi o Allah ki onun sıfatlarını sıralıyor burada ayet-i kerime. El Melik, El Kuddus, El Aziz, El Hakim. Melik olan, Kuddus olan, Aziz olan, Hakim olan yaradanı yerde gökte ne varsa hepsi tesbih ediyor. Subhanallah. Melik ne demek? Ha, her şeye malik olan demek. Yani söz onun, hüküm onun, her şeye malik, sahip. Bir ülkenin de her şeyine sahip olan en yüksek söz sahibi kimseye de melik diyorlar. Melik, feht bastırmış bu Kur'an-ı Kerim mesela. Melik, Suudi Arabistan'ın kralı. En yüksek mevkide, ne derse oluyor. Dedineme yapıyorlar. Neden? Söz onun elinde, her şeye sahip olan O, malik olan O. Yani irade ve ah, hüküm elinde. E Teala Hazretleri de kainatın her şeyine sahip, her şey O'nun dediğiyle, O'nun emriyle oluyor. Ol derse oluyor, kün, ne demek? Arapça'dan kün, ol demek. fe o zaman oluyor, ol dediği şey oluyor. Ol dediği şey, daha ortada yokken Allah onu Sözleri de bulmak zor yani, Allah'a anlatmak için sözleri e, kullanmakta zorluk çeker insan. Allah, olmadan evvel o işin planını planlıyor, böyle olmasını emrediyor, daha ortada yok. Ol diyor, oluyor. Olmamış olan şey, İlmi ilahîsinde olan şey ye ol diyor. O ilmi ilahisinde olan şey bu sefer hop karşımızda oluşuyor. Kün fe Söz onun, hüküm onun, emir onun, ferman onun. Efendim, vallahi yuhî ve yumid. İnsanları yaşatan da öldüren de Allah. Demek ki orada da hüküm onun. Yağmurları yağdıran, kar yağdıran dünyayı döndüren subhanallah her şey onun demek ki melik tam her şeye malik tam hüküm onun elinde söz onun elinde ne der, öyle oluyor bir sıfatı bu Allah kelimesi kullanmıyor burada yani her şeye malik olana yerde gökte ne varsa tesbih ediyor diyor yani sadece sıfatını söylüyor Kuddüs Kudüs, her türlü kirden tertemiz demek. Tertemiz hiçbir şeyi, hiçbir eksiği, kusuru, kiri efendim noksanı olmayan. Ayıbı, eksiği olmayan demek. Mukaddes kelimesi de bu kelimeden kökten geliyor. O da o manayı. Yani her türlü noksandan efendim yüksek, üstün müberra manasına bu mübalağa sigası yani hiçbir eksiği, ayıbı, kusuru, noksanlığı efendim insanın gözünde kir olarak, pas olarak görünecek hiçbir şeyi olmayan ve her türlü varlığa sahip, her sözün sahibi olan Allah'a yer gök tespih Üçüncü sıfatı aziz, aziz de izzetli demek, İzzet kökünden geliyor, çok izzetli, izzet, izzetli demekten maksat bir, kıymetli demektir, çok kıymetli, bir de izzetli demek, yani e, karşı tarafa sözünü geçirir, yediğini yaptırır ve karşı tarafı yener. Galip demek. Yani. Galebe çalan demek. İki manası var. Mesela Araplar derlermiş ki azzel meta'u az azzel meta'u fis suq. Çarşıda mal kıymetlendi, izzetlendi. Yani az ve pahalı. Kıymetlendi. Herkes Müşteri oldu, fiyat yükseldi, mal az, kıymetlendi. Bir de ve azzeni fil hitap Davut Aleyhisselam'la huzuruna birileri girmiş, konuşmuşlar. Diyorlar ki ben bundan davacıyım bu arkadaştan. Ya Davut bizim aramızda hükmet. Bu bana dedi ki efendim e, benim bir tane koyunum var bunun 99 tane koyunu var o bir koyunu da bana ver dedi Allah Allah ya 99 tane var da bir de benimki ne istiyorsun olsun onu da istiyor iştahsı artıyor yani malı çoğaldık ya insanın mala karşı iştahsı artıyor, azalmıyor da on da bana ver demiş. Ve azzeni fil hitab isteye isteye beni bıktırdı ve yendi beni istemekte ve bana galebe çaldı demek. Demek ki iki manada var var Aziz'de yani galip manası da var çok izzetli, kıymetli manası da var. Bu çok izzetli her şeye, yani mücadele ettiği her şeye galip gelen Allah, her türlü noksandan münezzeh olan Allah, her türlü sözü ve hükme sahip olan Allah'a efendim her şeyi tesbih ediyormuş. Allah'ın üç sıfatı. Dördüncü sıfatı da Hakim. Hakim hükmü muhkem olan. Yani safa sağlam. İşi muhkem olan. Yani safa sağlam. Hiç eksikliği, hiç ayıbı olmayan yerli yerinden tas tamam deriz ya biz tas tamam dost doğru işte işini tas tamam dost doğru yapan demek hakim. Onun için böyle çok iyi düşünen filozof insanlara da hakim diyorlar. Neden? Tas tamam düşünüyor, tas tamam işini yapıyor filan diye. Allahu Teala Hazretlerinin her işi de dost doğru ve tas tamam. Her işi dost doğru ve tas tamam yapan İzzetli, itibarlı, kıymetli, her şeyi yenen, her türlü noksandan münezzeh olan, her şeye sahip ve malik olan, hükmet sahip olan Allah'a göklerde ve yerde ne varsa hepsi tesbih ediyormuş. Subhanallah diyormuş, hepsi hürmetini arz ediyormuş, hepsi ona zikirde bulunuyormuş, hepsi ona övgüde bulunuyormuş. Her şey, her şey! Eksiksiz ağaç, yaprak, çiçek, katre, zerre, toprak, molekül, atom, efendim böcek, çiçek, meyve, maden, su, hava, melek, cin, her şey. Allahu Ekber. Her şeyi tesbih ediyormuş. Sübhanallah diyormuş. Allah'ın şanını. E peki biz Allah'a nasıl tesbih ediyoruz? Subhane Rabbi'e lazım diyoruz, Subhane Rabbi'e ala diyoruz, Subhane Allah'ım diyoruz, Subhane diyoruz, Subhane, Subhane, Subhane, Subhane Allah, Subhane Allah diyoruz. Onlar nasıl diyor? Bunlar da diyormuş. Nasıl diyor? Anlayamıyoruz ki. Aletlerimiz ölçemiyor. Ayarlayamıyoruz. Yani şu toprak nasıl Subhanallah Allah diyor onu duyamıyoruz. Şu hava nasıl Sübhanallah diyor, onu duyamıyoruz. Şu kuş nasıl Sübhanallah diyor. Belki cik cik demesi Sübhanallah. Onun sesi çıktığından anlıyoruz da, sesi çıkmayan anlayamıyoruz. Yani havanın tesbihi nasıl? Taşın tesbihi nasıl? Onu anlayamıyoruz. Ama anlayan anlıyormuş. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğe yakın geldiği sırada yolda yürürken bana diyor ağaçlar taşlar selam verir diyor. Esselamu aleyküm ya Resulallah der diyor. Duyardım bunu diyor. Bakın zamanı geldi mi Allah duyuruyor bir şeyleri. Ötekisini söylediğini bu sefer duyabiliyor. Eve gelmiş peygambere böyle yanaşmış, sürtünmüş şey yapmış, ne diyor, sahibi çok eczat cefa etmiş, şikayet ediyor diyor, subhanallah. Peygamber, Allah anlatınca anlat, anlıyor, Süleyman aleyhisselam ordusunu almış, bir yerden bir yere gidiyor, karıncaların reisi demiş ki, ey karıncalar, Yuvalarınıza girin, Süleyman aleyhisselamın ordusu geliyor, tangır tungur, paldır küldürk gürül gürül efendim, şey, sizi ezmesin bunlar, yuvalarınıza girin. Süleyman aleyhisselam onun öyle dediğini duymuş, gülmüş. -sema karınca onun sesini duymuş, gülmüş çünkü kuş sesini, karınca sesini, hayvan sesini Süleyman aleyhisselam anlayabiliyordu peygamberliğinden, Allah o kabiliyeti vermiş. E biz anlayamıyoruz, ben anlayamıyorum. Sen peygamber misin? Otur otur yerde. Sen Allah'ın bir kusurlu kulusun. Anlayamıyorsun. Senin aletin onu almıyor. Ama demek bir şeyler oluyor. Osmanlılar zamanında bir büyük şey var. Alim yaşamış. Abdül hadi Nuri Hazretleri diye Eyüp'te kabri var. Halveti müşahideinden. Hafizaham huzurunda mevzu açılmış bu. Her şeyi tesbih eder bu. Her şeyin tesbih etmesi lisanı hal ile midir? Lisanı hal ile mi tesbih ediyor yoksa lisanı kal ile mi tesbih ediyor? diye soru sorulmuş. Şimdi lisanı hal ne demek? Lisanı kal ne demek? Lisanı kal şu dilde mi? Yani gidiyorsun diyorsun ki, ya açım, bana bir lokma ekmek ver, fazla efendi. Açım, kıvranıyorum, öleceğim, susuzum, bana bir bardak su ver. Susuzluktan dudaklarım çatladı. Bu nedir? Söz de söylüyoruz. Buna lisanı kal derim. Söylüyor, söylüyorum da, o da anlıyor. İnsanlar arasındaki anlaşma vasıtası sözdür, böyle anlıyor. Bir de lisanı hal var, haliyle anlatmak. Fazlı Efendi'nin karşısına geçiyorum. Fazlı Efendi bakıyor bana, hiçbir şey demiyorum. Ya bu adam aç galiba diyor, yoldan gelmiş diyor, şöyle tutunuyorum. Ya bu dermanı kalmamış galiba bunun diyor, yani yıkılacak adamcağız galiba diyor. Hadi gel diyor, Efendi diyor, gel bizim sofraya biraz yemek edelim diyor. Ben bir şey demedim. Karnım aç demedim, susuzum da demedim. Nereden anladı? Halimden anladı. lisan hal. Haliyle bu adamın benzi sararmış. Ayakta duramıyor, sallanıyor. Görmüyor musun ya? adamı yıkılacak neredeyse. Halinden anlıyor karşı tarafın. Şeyini. Buna ne derler? lisan hal. Ötekisine ne derler? lisan kal. Diliyle söylüyor. Dili var, söylüyor. Söylemeye kabiliyeti var, söylüyor. Şimdi bu bütün eşyanın Sübhanallah demesi lisanı haliyle midir? Yani ayarlasak aletleri Sübhanallah, Sübhanallah, Subhanallah dediğini duyacak mıyız bunların? Yoksa halleriyle mi söylüyorlar? Diye konu açılmış. Adam büyük alim. Arapça birçok eserler yazmış. Hem de büyük evliya. Zamanın kutbu efendim. Çok büyük bir zat. Çok sevdiğim bir kimse benim. O Uzun boylu izah buyurmuş ki dille, dille, lisanı hâliyle söylerler, Sübhanallah derler, hepsi, zikrederler. Hem de burada nasıl söylüyor? Yüsebbehu diyor, yüsebbehu demek, devam ediyor demek, yani kesilmedi, kulak versen sen de duyarsın demek. Hani ben bir ses duydum, dur bakalım, susun, ses çıkartmayın, bir ses duydum. E şimdi söyle bir. Söz yok, demin kesildi, vardı ya, bir şey duymuştum, kesildi. Ama bir de devam ediyor. Tesbih etmeye devam ediyor, yerde gökte ne varsa. Tabii, biz nasıl Allah'ın kuluysak, yaratığıysak, nasıl Allah'a ibadet etmek zorundaysak, her yaratılan da Allah'ın Rabbi olduğunu biliyor. Hepsi biliyor. Bilmeyen akıllı insan, kendisi akıllı sanan insan. Yoksa her şey, Yaradanını biliyor. Çünkü şeytan gidip onları aldatmıyor. Onların çünkü öyle bir imtihanı yok. İmtihan için yaratılmamışlar, görev için yaratılmışlar. Hepsi Yaradanını biliyor. Bizi Allah yarattı, biliyorlar. Bildiği için Allah'ın zikri tesbih ediyor her şey. Her şey. O zaman bize ne düşüyor bu ayet Kerime'den? Ya bir taş kadar da mı olamadım be? Bir ağaç kadar da mı olamaz? Ben ne biçim insanım? Ya? Bir de kendimi akıllı sanıyorum ya. Ayıp değil mi bana ya? Allah bana bu kadar nimet veriyor, sıhhat veriyor, akıl veriyor, göz veriyor, kulak veriyor, kudret veriyor, kuvvet veriyor, efendim her şeyi veriyor da. Böcekler bile Allah'ı tesbih ederken, dağlar, taşlar, kuşlar, ağaçlar Allah'ı tesbih, ed tesbih ederken Yakışık alır mı ya, benim Allah'a ibadet etmemem? Bu kadar bu kadar dindar mahlukun arasında benim dinsiz sivsivri durmam, bu kadar zikirli mahlukat arasında benim zikirsiz, gafil oturmam yakışık alır mı ya? Ayıp ya bana! Utandım şimdi, kıpkırmızı oldum. Aman ben de Allah'a güzel kulluk edeyim demek düşer. Bu ayeti okuyan insana ne düşer? Ya utandım ya! Ben bu işin böyle olduğunu bilmiyordum. Vay be! ''Bu cihanın en gafili benmişim meğerse...'' Hay Allah ya! O zaman ben de bundan sonra Rabb'ımı zikre tesbih edeyim. Rabb'ımı unutmayayım. Rabb'ımın nimetlerini düşüneyim, efendim ona efendim şanına daik övgülerle tesbihatta bulmayayım. ''Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilaha illallahü, ve allahu ekber ve la hul ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'' vesaire vesaire... Ben de tesbih edeyim ya! Madem her şeyi yapıyormuş, ben niye geri duruyorum? Eşref-i mahlukat olan insan öteki taşlardan, ağaçlardan da mı geri? Şu böcek kadar da mı olamadım ben? Şu kuş kadar da mı olamadım? Kelebek kadar da mı olamadım? Ben de Allah'ı tesbih edeyim der. Bir ayeti i kerime bu, birinci ayeti i kerime. İkinci ayeti i de buyuruyor ki, kellezî bâ'se fî'l-ummiyîne 'aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yu'allimuhum'l-kitâbe vel ve in kânû min qablu O Allah'tır. Odur bu yerin göğün kendisine tesbih ettiği, yerdeki gökteki bütün mahlukatın sübhânallah sübhânallah Allah diye zikrettiği Allah'tır. Dünyaların arasında onlardan birisini onlara resul gönderen o Allah'tır. O peygamber onlara yetlû aleyhim ayyatihi, kendisine vahyedilen Allah'ın ayetlerini, Kur'an ayetlerini onlara okuyan ve yüzekti onları şirkin pisliklerinden temizleyen, kalplerini nurlandıran, kafalarını efendim bozuk fikirlerden temizleyen ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete onlara Allah'ın kitabını ve hikmeti öğreten efendim o peygamberi bir peygamberi gönderen işte o Allah'tır. Şu kainatın sahibi göndermiştir. Allahu Ekber ve inkanu min kablile fî Daha önceden cahiliye devrini yaşayan bu Araplar apaçık bir dalalet içindeyken efendim, onlara böyle efendim Kur'an'ı, hikmeti öğreten, onları tertemiz eğleyen Allah'ın ayetlerini onlara bildiren bir peygamberi gönderen, işte o yerin göğün sahibi, o Allah'tır, o gönderdi. Resulullah'ın şanı ne kadar büyük ki, şu yeri göğü yaratan, şu her şeyin maliki olan, mülkün maliki olan, sözün sahibi olan, efendim, her türlü noksandan münezzeh olan, izzetli olan, hikmetli olan Allah göndermiştir. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Ebülkâsım Muhammed İbn Abdullah El Haşimi Hazretlerini ahir zaman peygamberi olarak gönderen o Allah. Şu yerin göğün sahibi gönderiyor. Ne kadar izzetli makamdan tayini olmuş. Ne kadar izzetli bir peygamber. Seni kim gönderdi? Efendim ben Diyanet'ten geldim. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yazım var, elimde yazı var, Diyanet İşleri Başkanlığı bana selahiyet verdi, efendim bu camide, bugün namazı ben kıldıracağım, konuşmayı ben yapacağım. Ne dersiniz? Fazıl Efendi ne Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kağıt getirmiş. Bon elçiliğin din ateşeliğinden kağıt gelmiş. Pekiler buyur Arslanım dersin, hoş geldin dersin, ne diyeceksin? Makam büyük. Bon elçiliğinden adam kağıtla gelmiş. Hadi oradan diyebilir misin? Diyemeyiz. Ben de diyemem. Fazla Efendi de diyemez. Dağ baba iyi bir insan da olsa o da diyemez. Boyu posu yerinde olsa bile diyemez. Elçilikle dalaşamaz kimse. Kolay kolay dalaşılmaz. Efendim beni Helmut Kohl gönderdi. Camide arama yapacağım. Kanun namına arama yaptır. Hadi oradan. Helmut de kim oluyormuş? Git. Git. Çat. Yapabilir mi? Kimse yapamaz. Neden? Ya kanun namına diyor adam. Şakası yok mu işin. Bundesrepublik, efendim başkanı, şansölye, Helmut Kohl'den, ondan bahsediyor ya. E gel dersin, bak bakalım. Ne yapıyorsun dersin? E ön arıyorum, esrar arıyorum. Dolapta esrar var mı? Çizmeleri var Hap, bak hak kurt içeri giriyor. Kızıyorsun ama bir şey diyemezsin. Öyle yapmışlar. Camilerde köpeği sokmuşlar. Köpek köpek koklayacak da esrar var bu bulacak. Münih'te şey aramışlar. Esrar aramışlar yani. Çizme de girmiş içeri. E kızıyorsun ama adam kağıdı var elinde bir şey yapamıyor insan. Makam büyük olunca yapılmıyor. Türkiye'de olsaydı ben ona yapacağımı bilirdim ama burada yapamıyorum. Çünkü arkası kuvvetliyelim. Şimdi, kainatın sahibi, izzetli, hikmetli, efendim, mukaddes, maliki i mülk, Allah hikmetiyle uygun gördüğü için her şeyi yerli elinde yaptığından, ümmilerin arasından onlar gibi bir peygamber göndermiş. Yani o peygamber ümmi de olsa, onu alemlerin Rabbi Allah gönderdiği için, onun izzetinin, kıymetinin, haddi, hududu yok. Resulullah'ın kıymetini teraziler tartamaz. Bir tarafına mücevher doldursan, zümrütler, yakutlar, efendim elmaslar, altınlar, mücevherat doldursan, terazinin, Resulullah tartamaz. Neden tartamaz? İzzetli ve hikmetli Allah onu kendisine elçi edilmiş, Bir de Habibullah edilmiş Allahu Ekber. Allah'ın sevgili kulu bir de. Şu kainatı yaratan Allah'ın sevgili kulu eylemiş. Bir de bu benim elçim. Bak bunu ben gönderiyorum size demiş. Bir de eline berat vermiş. Ferman vermiş. Kocaman ferman. Böyle dürülmüş. Açtığı zaman Bismillahirrahmanirrahim ben alemlerin Rabb'ından efendim icazetli onun tarafından gönderilmiş Resul'üm. Allahum salli ve sellem ve barik aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'e Ne yüce yerden, ne mühim beratla gelmiş, ne şanlı bir peygamber. Ne mutlu bize ki biz onun ümmetiyiz. Ne büyük devlet ki Allah bize bir peygamber göndermiş. Subhanallah. Biz kimiz ya? Estağfurullah. Ben kimim ya? Ben kim oluyorum ya? Bana elçi göndermiş alemlerin Rabb'ı. Kainatın sahibi elçi göndermiş. Amerikan elçisi benim evime gelse, bütün gazeteler toplanır. Gazeteciler hepsi toplanır. Televizyon kanallarının bütün muhabirleri gelir. Her taraf böyle flaşlar patlar, efendim, kameralar şey yapar filan. Neden ya? Bu adam neyin nesiyse. Valla ben bu adamı Karamürsel sepeti gibi ufacık tefecik şey, ben bunu bir şeye benzetemedim ama Amerikan elçisi bu adamın evine geliyor. Randevu istemiş de konuşmaya gelmiş diye bütün gazeteciler peşine düşer insanın ve sorarlar ya bu Amerikan elçisini nereden tanıyorsun? Askerlik arkadaşım oradan tanıyorum. Mahallede beraber top oynardık arkadaşım oradan tanıyorum. Ne olacak? Yok ya, böyle bir şey değildir, başka bir şey vardır bu işin içinde, söyle bakalım, bilmem ne. Meraktan çatlarlar. Kanallar çatlar. Muhabirler hepsi sırtından çat diye çatlar, Ağustos böceği gibi kabuğundan. Çat diye çatlarlar meraklarında. Ya Allah Allah, Amerika'dan elçi gelmiş bu emekli adama, diye. Biz kimiz ya? Biz Allah'ın aciz, naçiz mahluklarıyız. Allah bize peygamber gönderi. Ne kadar büyük nimet, ne kadar büyük rahmet. ve mağerasından ki illa rahmet eliyle alemin rahmet olarak göndermiş alemleri. Ne kadar büyük saadet bizim için. Ne mutlu bize. Allah bize peygamber göndermiş. Ne mutlu. Nasıl bir peygamber göndermiş? Şahane, muhteşem bir peygamber göndermiş. Ne kadar güzel ya. Meğer ben neymişim be, fazıl efendi. Elhamdülillah ya. Allah'ım ya Rabbi, çok şükür ya. Ademlerin Rabb'ı bize peygamber göndermiş. Ne mutlu, ne güzel şey. Allahu Ekber. Nasıl bir peygamber? Yetlu aleyhim ayati. Allah'ın ayetlerini okuyor. Ben bu Cuma Suresini kimden öğrendim? Resulullah bildirdi ashabına, ashabı yazdı, Mustafa'lara girdi, bir harfi değişmeden 1400 yıl sonra benim zamanıma kadar ulaştı. 1400 yıl önce de bu böyle Yusuf behlillahi maafil ve maafil hakim diye okunuyordu Medine'de. Şimdi de okunuyor. Daha ne kadar kainatın ömrü varsa o zamana kadar da okunacak. Kıyamete kadar bu kitap, bu kitabın hükmü baki. Bu öyle kitap. Bu o kadar kıymetli kitap. Kıyamete kadar hükmü baki bu kitabın. Bunun ayetlerini bize Resulullah gönderdi. O aldı vahyi. Herkes vahyi alamaz. Herkes vahyi alma layık değil. Peygamber olmak kabiliyetine haiz değil herkese. Resulullah Efendimiz elçi olmuş. Allah ona vahyi etmiş. Cebrail göndermiş. Cebrailsiz vahiy de var. Cebrail gelmeden de vahiy var. Yani Melek vasıtasıyla veya başka şekillerle vahiy alarak Allah'ın ayetlerini bize okuyor, okumuş, bildirmiş, tebliğ etmiş ve ittamat etmiş. Elleme, ekmel tülüküm, din eküm ve etmem to aleküm nimeti ve radiy tülükümü İslam Bugün size efendim dininizi ihmal ettim, tamamladım buyurduğuna göre dinimizde anlaşılmayan eksik kalan bir yer var mı? Yok Allah ekmel diyor ihmal ettim, tamamladım bütün ikmalatımı tamamlamalarımı, hepsini yaptım her şeyimi bildirdim bunların hepsini Resulullah bize bildirmiş yetlu aleyhim ayati sonra yüze ve yüze kihim bizi tezkiye etmiş, tertemiz eylemiş nasıl terbiye etmiş 23 yıl öyle oturma böyle kalkma Öyle konuşma, öyle yeme, öyle yatma, öyle ticaret yapma diye her şeyi öğretmiş. Diş, dişlerini misvakla, tırnaklarını kes, koltuk altlarındaki kılları, kazı, efendim, cuma günü gusül abdesti al, efendim, namaza geleceğin zaman ellerini ayaklarında yıka, temizlen, efendim, evlilik işini nikah usulüyle yap, Önüne gelene, yan gelip bakma, bıyık vurma, peşine takılma, flört etme, zina etme, efendim, namuslu ol, dürüst ol, çoluk çocuğuna sahip ol, kimseyi aldatma, haram yeme, efendim, helalinden kazan, doğruluktan ayrılma, kötü söz söyleme. Ne yapmış bizi Resulullah Efendimiz? Tertemiz etmiş ya! Elhamdülillah! Her şeyi öğretmiş. Şimdi Almanların adetlerine bakıyorum. Farklı bizler. Gerçi onlara da peygamber gelmişti. Onlar da yarı yarıya temizlenmiş. Çok pis değil. Daha pisler var. Pislerin pisi var. Bunlar ehli kitap. Bunlar nispeten temiz. Çünkü İsa Aleyhisselam gelmiş bunları biraz temizlemiş ama kirlenmişler. Yoksa peygamber görmemiş kavimler daha berbat, daha yamyam, daha korkunç, daha gaddar, daha pis, daha kötü... Yüzdekiyeyim. Hem bize Allah'ın ayetlerini okumuş, hem de bizi günahtan, haramdan, pislikten, kötülükten, çirkin huylardan tertemiz etmiş. Peygamber Efendimiz eğitmiş, 23 yıl ashabını eğitmiş, biz de şimdi ashabından öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Yani onun öğrettiği insanların şeyiyle, vasıtasıyla bize kadar bilgi gelmiş. Biz de buraya gelirken abdest aldık. Evimizi abdest saldık öyle geldik. Efendim, üzerimize toz, kir döktürtmeyiz. Pantolonumuza bir, bir şey bulaşsa yıkarız. Efendim, her şeyimizi öğretmiştir. Bizim bütün örfümüz, adetimiz, yaşamımız, hayatımız Resulullah'ın öğretmesidir. Sonra, ve Yualli muhumul kitabe ve hikmete. Bize Kur'anı öğretmiş ve hikmeti öğretmiş. Hikmet neydi? Her şeyi yerli yerince dost doğru yapmak. Her şeyin en doğrusun, tas tamamını dost doğrusunu öğretmiş. Hepsini öğretti. Ciltlerle bilgiler var. Kütüphaneleri şey yaparsak, efendim. Ciltlerle bilgiler var. Mesela İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari'si 12 cilt basılmıştır. Bir de fihristi vardır 13 cilt. Ha bu kadar böyle. 13 tane kalın tak tak tak tak tak. E onda 5 onda 5.000 bin arasında hadis var. 6.000. Halbuki İmam Buhari 1 milyondan fazla hadis bilirdi. Bir milyondan fazla hadis bilirdi. Bak, ne kadar seçme yapmış. Ne kadar en irilerini, en güzellerini şey yapmış, koymuş kitabı. Malın en seçmesini, en musturasını koymuş. O daha ne kadar çok hadis-i şerifler var, neler var daha. Okuya okuya insanın ömrü biter, onlar bitmez. 23 yıl Peygamber Efendimiz söylemiş, öğretmiş, anlatmış, Efendim bildirmiş, tebliğ etmiş, 23 yıl. Ben dün akşam bir buraya geldim, şurada konuştum. Bu sabah geldim, bir burada konuştum. Banta alınıyor, bunlar yazıya geçerse kaç sayfa şey olur mesela. 23 yıl böyle her şeyi tespit edilmiş Peygamber Efendimiz. Dünya üzerinde hiçbir insanın hayatı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatı kadar teferruatıyla inceden inceye tespit edilmemiştir. İkinci bir insan yok. Bu zamanda bile Helmut Kohl nasıl yaşardı? Efendim işte sabahleyin dokuzda dairesine gelir de onu biliyoruz evde ne yaptığını bilmiyoruz, ne alt karıştırdığını bilmiyoruz. Evini bilmez. Ama Peygamber Efendimizin Hz. Ayşe anamız evdeki halini de anlatıyor. Efendim Hafsa Validemiz şeylerini de anlatıyor. Yani evdeki durumu belli, Evlilik durumu belli. Her şeyi belli. Her şeyini efendim güzelce tespit etmiş, büyüklerimiz bize nakletmiş. Şimdi ikinci ayette bu. Ama yeter o kadar fazla şey yaptığımız zaman işler uzar. İşte Allah'a hamdüse olsun ki biz o alemlerin Rabb'ına kulluk ediyoruz. Puta tapmıyoruz, ağaca tapmıyoruz, öküze tapmıyoruz. Efendim, elhamdülillah o alemlerin Rabbine kulluk etmeye çalışıyoruz. İşte o peygambere bağlıyız biz. O peygamberin ümmetiyiz. Ne mutlu bize. Ne yapmamız lazım? Kur'an'ı öğrenip, Kur'an çünkü Allah'ın kelamı, sünnete sarılmamız lazım. Çünkü sünnet peygamber efendimizin yolu. Aklımız varsa böyle yaparız. Aklı olmayana ne söylesek boş. Allah bizi, Allah bizi akıllı Müslümanlardan, zeki Müslümanlardan eylesin. Sübhane Rabbine, Rabbil İzzet'i amma yasifun, ve selamun ula cemii il enbiyai vel mürfeline ve adi külbün ecmain, velhamdülillahi rabbil Alemin, El Fatiha.